hiç görmemiş insanlar bazen, yani ayrı ayrı görmelerine oranla, hiç görmemiş olmalarına rağmen bunlar aynı akidede buluşurlar çünkü aldıkları kaynak aynıdır der ehlalatisinin özelliği şimdi mesela e, cemaat ruhu derken e, buna işaret etmek istedim. mesela biz burada kitap ve sünnet amel etmeye çalışan insanlarız <gülüyor> çoğumuz işte Türkçe ki şöyle Arapça ben okuyorum tecvid ediyor neyse mesela ben Elbani hayatında görmedim karşılaşmadım Şeyh Muhbil karşılaşmadım yani Arap aleminde var öyle birkaç alim. biz bunlarla karşılaşmadık birbirimizden istifade etmedik Mesela e, bazı fetvalarımız olmuştur veya yazı makalelerimiz olmuştur Sonradan görüyorum ki Elbani'nin aynı meseleye aynı şeyleri, aynı delilleri getirdiğini. Yani o meselede aynı delilleri kullandığını görüyorum. Şeyh muhbilin Hakeza. Ee, Tabi ihtilaflı olan şeyler de oluyor da, o delillere e, itkila ile alakalı bir şey. Delilleri e, tespit etme ile alakalı bir şey. Ama e, temel, menheci noktalarda hep bir birlik. Yani olaylara bakışlar. Hep bir e, ittifak görüyoruz. Neden? Çünkü aynı hadisleri okuyoruz. Benzer olaylar yaşıyoruz. Ve e, orada bakış açılarımızın mesela bir davranış sergiliyoruz biz veya olayı değerlendirişle ilgili bir yazı, makale. Yani. Bakıyorum seneler sonra benden 30 sene önce yaşamış Elvani'nin zamanında tepvası Aynı meselede aynı bakış açısında veya delilleri aynı şekilde değerlendirmiş. Bu insana bir şey veriyor. Yani huzur veriyor. Ayrı bir nedendir? isteği nas. Yani Allah'ın bir lütfu oluyor bir yerde. Bu nas odaklı hareket etmekte. Yani bazen hiç tanımadığımız, hiç adını duymadığımız alimleri de bu şekilde tanıyabiliyoruz. Aynı meselede en şekilde defa bakıyorsun, araştırıyorsun. He. Çoğu noktada ittifakımız var hep. Neden? Çünkü bu menheç hep aynı noktaya yönlendiriyor. Yani kastettim bu. Yani Nasıl odaklı hareket edilirse, menheci yakalarsa meselelere bakış açığında o menhece göre olur. İstersek biz birbirimizi tanımamış olalım. Farklı şehirlerden olalım. Farklı ülkelerden olalım. Yani yönlendireceği adres belli. Hareket noktası bir olursa. Ama mesela selefi olduğunu söyleyelim fakat menhece doğru yakalamamış insanlarla hep ihtilaf halindeyiz. Neden? Çünkü onlar her ne kadar kendilerine selefiyiz de Aslında onlar halefilerdir. Ne de, ne demek bu? Kalep sonradan gelenler demek. Selef öncekiler demek. Biz selefiyiz derken sahabeye, tabiine, tebe tabine tabiine bunların Kur'an ve sünneti nasıl anladığını esas alarak hareket etmekten bahsediyoruz. Onlar selefi izlerken selefilere tabi olmayı kastediyorlar. Selefi alimlerin hani dedim ya bazı noktalarda ihraflarımız var. Bu evet. o alimlerin sözlerinin nas gibi ele aldıklarından meselelerde onların hemen fetvalarını araştırdıklarına, Kur'an ve sünnet odaklı değil, Kur'an ve sünneti araştırmıyor. İlk önce bu alimlere bakır, bu alim ne diyor bu meselede? İsterse o konuda hiçbir delili olmaz. Mesela suret meselesinde bir delilleri var mı? Evet. Dernek meselesinde bir delilleri var mı? Evet. Ama alimin biri dermeye yeşil ışık yakmıştır. O an bir gaflette bulmuş, bir yorum yapmıştır. R'yi ile hareket etmiştir. O da bu R'yi din edinmiştir. Oy meselesinde R ile hareket etmiştir. Mesele isabet etmediği noktadan yaklaşmıştır. Bu alimin sözünü, işte o nasılsa Kur'an sünnet alimi, evet. o benden iyi bilir kafasıyla, onu taklit edende, onun ayağının kaydığı noktada ona uymuştur. Ama biz mesela Elbani'nin sünnete, kitaba Sünnet oynayan bir sürü fetvasını da görebiliyoruz. Ama merkezimizde şu var, ister Elbani olsun, ister Gazali veya bir daha de delinden biri daha iyi olsa, eğer Kur'an'dan ve sünnetten getiriyorsa delili, o delil her zaman, her yerde altındır. Çöpe düşse de altın altındır. O bizi bağlar. Ama reyler... Şimdi sen rey ile bir kere delili ayırt edebilmen lazım. Tamam, Elbani şöyle fetva vermiş. Veya İbn-i şu noktada böyle fetva vermiş. Doğru vermiş o fetvayı da. Kardeşim, sen selefiysen burada bir delili arayacağım. Seleften bunun dayanağını arayacağım. Selefle bağlantısı var mı? Yani İktisalü Senet... Yani isnat dindendir. Dininizi kimden aldığınızda dikkat edin. Sözü var ya. Burada insanlar herhalde bu sözü anlamıyorlar. Düşünmüyorlar. Dininizi kimden aldığınızda dikkat edin. Isnat dindendir diyor. Ya ben elbaniden alıyorum. Tamam da kardeşim elbaniden almış olman yetmiyor. Bunun isnadı olması lazım. Mesela İmam Malik muattağında bir sürü e, muallak rivayetleri var. Yani isnat zikretmiyor. Bana ulaştığına göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur diyor. İmam Malik kötü birimi Hidayet imamlarından birisi. Ama sen bunu delil olarak alırsan, isnat hopuk. Aynı şekilde Elbani ile fetva verdiği zaman, senin araman gereken şey isnat, yani delil. Dayanağı nedir? Allah'a, Resulüne mi dayanıyor? Hadise mi dayanıyor? Yoksa selefin menhecinin gereği midir bu? ilk önce buna bakarsın. O fetvanın geçerliliği çivisidir yani. Delil fetvanın çivisidir. Delili varsa çivide o çerçeve asıl durur. Delili yoksa çerçeve durmaz orada. Kim asarsa as. ve çivi sağlam değilse. Yani bu noktaları yakalamak lazım. İşte selefiyim diyen insanların bugün çuvallamaları hep bu noktada. Yani isnat olayını anlamıyorlar. Isnat dindendir sözünü anlamıyorlar. Hatta bize karşı bir delil getirdiklerini görürsün. Isnat dinlendir derler. E siz dininizi kimden alıyorsunuz? İşte Ebu Muaz'dan. Böyle ele alırlar. Kardeşim biz Ebu Muaz'ın görüşünü, sözünü biz onu çöpe atarız. O bizi bağlamaz ki. Ama Ebu Muaz ayet, hadis getirdiyse bu her yerde geçer altındır. Bizim isnadımız ayettir, hadistir. Burası'nı yakalamak lazım yani. E, Muaz neyi reyiyle söylüyor? Neyi delille söylüyor? Müslüman uyanıklı olması lazım. Aynı şekilde diğer alimler içinde de böyle. Alim odaklı hareket ettiklerinde, kimisi Binbazcı'dır, kimisi İbn-i Bunlar da kendi aralarında. Kimisi Suudçudur genel olarak. Binbaz ve useymincidir. Elbani ile Muhbili pek mazlar Kimisi biraz daha çorbacıdır. Hepsine açıktır şeyi. Kimisi Elbanicidir. Suudluları pek tutmaz. Yani bunlar artık afetler. Yanlış yapanların afetleri. Elban Muhbirinin, İbn-i şeyi değil bunlar. Hatası değil. Yani daha önceki e, Hanefilik taasubu yapanlar işte Diğer mezheplerin taasubunu yapanlar neyse şimdi İbnü i Seyyid'e taasubu yapanlar var, baza yapanlar var, muhbile yapanlar var, ötekine berikine yapanlar var, işte Rebi Bin Hadiye yapanlar var. Gerçek selefilik bir isnat dinlerindir sözü. Şöyle onlar. kitap, sünnet ve selefin mehneci. Bu kitap ve sünneti anlayışı nedir? Onların yaklaşımı nedir? Ana cadde nedir? Ana caddeyi yakalama kısası. Sonra bu ana caddeyi yakaladıktan sonra bu caddede giden muasır alimlerden e, caddede hareket ettikleri noktalarda istifade etmek. Ama şurada yolun kenarına çıkmış, mola vermiş orada ondan değil. Caddeye girdiği yollarda yani kitap ve sünnete bağlı selefin menhecini hareket ettiği noktalarda almak. Beşer olma bile tabii ki onların da rey ile verdikleri, hata ettikleri, isabet etmedikleri nokta. Herhalifin olacaktır. Ama sen delili bilirsen, yani uyanık hareket ederse, burada menhece yakalarsan, buralara düşmezsin. Yani onlar da Elbani'yi tazmin ediyor, biz de tazmin ediyoruz. Ama aynı meselede neden farklı düşünüyoruz? Cadde farklı. Cadde farkı değil. Delil esas alınmadığından. Tamam, tamam Elbani başımızın gözünün üstünde. Ama üstünde. delile mutabık olduğu noktada. Ama şurada delile muhalefet etmiş. Bundan dolayı çöpe de atmayız, hakaret de etmeyiz. Çünkü beşerdir olacak bunlar. Aynı şey gibi yani. İbn Abbas radıyallahu söyledim. yani hiç sözüdür esasında. İşte Ebu Ömer radıyallahu dediklerinde ben size Allah Resulü diyorum. Siz bana Ebu Bekir Ömer diyorsunuz diyor. Sen bunu söylediğin zaman ben size Allah ve Resul diyorum. Siz bana Elbani i̇bn Semin diyorsunuz dediğimizde ne diyorlar? Siz, sen alimlere hakaret ediyorsun. Takmıyorsun. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a Ebubekir Ömer'e hakaret ediyorsun. İthamıyla sanki muhatap gibi burada. Sünnet böyle garipleşti. Selefiler arasında da garip. Yani Selefilik iddiası olanlar arasında da kalp. Bu, evet, At, Bu yabancının yerini al. <gülüyor> <gülüyor> Arabancı. <Herhalde. gülüyor>